Allaʿalik Allāhu ya khayr al-wara, âh-i ah kerime ve hadis i şeriflerle geçirmeye çalıştığımız şu kısa ömrümüzde sizler de bizlere eşlik ediyorsunuz, kardeşlik ediyorsunuz, sohbet arkadaşlığı ediyoruz. İnşallah ahirette de meclislerimiz devam eder. Birlikteliğimiz devam eder. Bedenler bazı kere buluşamıyor işte görüyorsunuz. Engeller çıkıyor, mesiste bile gidemiyoruz. Ama e, Kalpler devamlı beraberdir, kalplerin arasında engel olmaz, ruhların arasında mani olmaz. E bir de bu işte televizyon gibi aletler ve vasıtalarla de birlikteliğimiz daha kuvvetleniyor. Ben sizi göremesem de siz beni görüyorsunuz. Böylece hadis-i şeriflerden e, sünnet-i ile ilgili, el -sünnet i sünnet itikadi ile ilgili hadis-i şeriflerden dersimize devam ediyoruz. Terh-i hadis-i şerifte sıramız ve Bismillah ve olundu. Kimden ayın? Gudayf İbn-i Hâriz El-Sümâliye radıyallahu teâlâ. Gudayf İbn-i Hâriz El-Sümâli Hazretleri burada başından geçen bir hadiseyi anlatıyor. Bu da Sünnet-i Sene'ye önemiyle ilgili bize bir bilgi veriyor. Kâhle dedi ki, ''Ve aze bana gönderdi kim Abdülmelik'i bin Nümervâne?'' Yani Emevilerin valilerinden Medine valiliği de yaptı. Bu vali diyor, bana adam gönderdi. Fekâhle dedi, Ya ve Süleyman, o zatın demek Hudayf hazretlerinin künyesi bu, oğluna nispet edilerek söylenenlere künye deniyor. Ey Ebu Süleyman dedi yani. İnna muhakkak biz kat ne nâse insanları topladık alâ emrâim. İki iş üzerine topladık. Yani insanlara iki şey yaptırıyoruz. Ee, yani sen de buna itiraz etme. Herhalde bu tabi ulemadan olan zatlara millet soruyor sonra. Bazı kere hükümet yetkilisi efendim bir şeye karar veriyor, yaptırmaya çalışıyor sonra ulema bunu uygun görmüyor, sünnetle muhalif görünce tabi ihtilaf çıkıyor. O da diyor ki yani sen diyor haberin olsun diyor yani. Biz diyor insanları iki şey yaptırıyoruz, cemaatla iki şey yapıyoruz yani birlikte. Sen de bunu bilmiş ol, diyor. Fakale o da tabii ondan imaati olduğuna göre onun adına şimdi Ravi anlatıyor. O da diyor ki, Hüthayif Hazretleri, ''Ve mahuma'' nedir bu yaptığınız iki şey? Yani insanlara yeni bir icat mı çıkarttın derler ya, yani ne çıkarttınız, yeni, yenilik, ne lazım, sünnet varken muhalefet, yeniliğin ne faydası var? Kâle, o da diyor ki, Rafuley elleri kaldırmak. Alal Meneabirin minberlevzene yamal Cuma, Cuma günü işte minberde kâtip hutbe okurken Cuma vakti elleri kaldırmak. Yani ne demek? Du'a vaktinde yani. Şimdi işte imam ellerini kaldırıyor veya işte cemaat de ellerini kaldırıyor. Bu tabii büyük bir bidat. Çünkü biliyorsunuz hutbe iki rekat namaz gibidir. Aslında cuma da dört rekat, yani öğlenin farzı da dört rekat olduğu gibi. Bunun ikisi minber okuduğu hutbe iki rekatla tekabül ediyor. Onun için e, yani hutbeyle cuma namazı dört rekat etmiş oluyor. Onun için hutbede işaret yasak. Yani konuşmayı bırak, konuşana sus demek bile yasak. İşaret yapıp elinle böyle bile yapmak yasak şimdi dinde yenilik çıkarılır mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe zamanında olmayan işler. Şimdi bu Abdülmelik bin Mervan ne diyor? Yani iki şey başlattık. Millete de bunu uygulatıyoruz. Ee, işte sen de hani bunu reddetme gibi. O da diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Ne, bana anlatın bakayım ne değişti? O da diyor ki bir dur Cuma günü minberin üzerinde hatipler dua yaparken Efendim, e, ellerini kaldırma meselesi. Şimdi de bu başladı tekrar. Yani, e, Efendi Hazreti hep hutbe de dua etmekten evvel, ya ben dua etmekte serbestim. Çünkü hatip konuşabilir. Ben rahat dua edeceğim ama, sizin yüzünüzden edemiyorum derdi. Çünkü neden? Sesle amin diyorsunuz, hutbeniz bozuluyor. Kalbinizden amin diyeceksiniz. Kalbinizden amin diyeceksiniz. Tamam mı? Hutbede bunu söylüyor. <gülüyor> Bütün millet bir acayip. O da diyor ki tamam. Yahu sana demedik mi konuşmayacaksın. Bir de sesli tamam diyorlar. Yani ilginç bir durumla karşı karşıya. Tam yani temelin hikayesine dönüyor yani. Ya diyor takın diyor bak dilinizden amin demeyin, kalbinizden amin diyeceksiniz tamam mı? Tamam diyor <gülüyor> ya mübarek. Hutbe başladı da. Şimdi de yani Efendimiz çok bunu şey ederdi. Her hutbede belki bunun üzerine dururdu ya. Yani ben şimdi amin şey, bir dua edeceğim. Hutbede dua yüzde yüz kabul. Ben bir dua edeceğim. Kabul saatine denk gelmesi için. Sakın e, sesli amin demeyin. İçerinizden amin değil. Peşin Efendi Hazretleri bir dua yapar. Bir de baktı yine amin diyen çıktı. Efendimiz hemen dedi. Bak yine amin dediniz. Hadi bakalım bir daha mevzuya girerdi. Böyle durumlar var. Yani hutbede. Konuşulmayacak bir de el, el kaç göz hareketi de böyle de yapılmıyor. Yani sus desen senin gibi bozuluyor hutben. Şimdi bu da diyoruz Cuma günü min ben üzerinde el kaldıracak hatip. Böyle bir şey çıkarttık. Şimdi Diyanet. Yani onlar da e, imamlara bir dua ettirmeye başladılar. Yani yazı yazdırıyorlar. Yahu tamam imam sesli konuşuyor zaten dua edebilir. Fakat cemaate bir tembih yapılmıyor. Uyarıda bulunulmuyor. Yani imam önce sen uyarıya bulsan da uyarıda bulunsan da fayda yok. Unutuyor onu yine bizim millete alışmış. Otomatiğe bağlamış. Amin diyor. Bizim de beddua etsen onu da bile anlamaz. Amin derken a der bir durur yani. Ulan vay anasını beddua diyormuş meğer imam bize. Yani çünkü otomatiğe bağlamış. Ne derse amin diyorlar ya. Ya bu amin denecek dua mıdır değil mi? Onu da düşünmüyorlar. Onun için Hatip ikaz etmesi lazım. Şimdi Diyanet kolaylıkla, serbestlikle Fatih Camii'nde falan bir kere kılmıştım bir cenaze münasebetiyle. Baktım yani baya bir hadi şimdi dua yapacağız der gibi Cuma'nın duası kabul diye hutbede böyle baya bir aminli, maminli, sesli millet tarafından bir şeye rastladım. Bilmiyorum şimdi o işleri düzelttiler mi de. Bir zaman oldu yani birkaç aylar. Baktım ne rahat böyle dua diyorlar ya hutbede. El kaldırıyorlar mı onu bilmiyorum. Ama ne cemaat el kaldırabilir, ne iman el kaldırır yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve el kaldırmıyordu ki. Hutbede dua etse de. Hutbede dua ediyordu. Ama el kaldırma yok. Yani çünkü Cuma'nın hutbesi iki rekat farz gibidir. Sen namazda el kaldırıyor musun dua diye. Şimdi daha nedir? İkinci nedir yani millete e, yapın dediniz de milleti topladınız yaptırıyorsunuz. Vel kasası, işte kıssalar, nasihat, vaaz falan bir şeyler anlatmak. Neden sonra bade sabah öyle asır. Sabah namazından sonra bir de namazdan namazından sonra efendim, işte kıssacılar böyle ayet hadis ilim meclisi değil de yani ya siyer de denmez buna çünkü siyer olsa şey hikaye diyelim yani daha Türkçe'si. Böyle hikaye, kuş şöyle yaptı, kedi böyle yaptı gibi hikayeler vesaireler işte neyse ee, anlatıyorlar. Ama bunun e, her sabah ve her ikinden sonra yapılması sanki farz vacipmiş gibi e, devam edilince işi karıştırıyor. Hudayf Hazretleri'ne bu cevap verilince Fekale buyurdu ki, Ema ağa olun yani Ema dikkat. İnne bu bu ikisi var ya. Yani cuma günü minberde el kaldırmak ile sabah ve ikinden sonra devamlı efendim kıssa anlatanlara yol vermek emzelü bidatikum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında olmayan bidatlerin yine en yakınıdır yani en hafifidir. Bu iki bidatınız en hafifidir. Allah'ın dininde bir şey uydurmuşsunuz ama yani hayıra en yakın olan. Hayır dem, denmez bir tat de. Fakat en yakın olan. Niçin? Bir şeyin aslı meşru ise yani dinde meşru ise şeklinin değişmesi onu sünnettikten bir tatlıya çevirmez. Mesela İmam Masum Hazretlerine soruyorlar. Namazlarından sonra işte selam verildikten sonra veyahut tesbirler çekildikten, kalktıktan sonra cemaat böyle halaka oluyor veyahut işte neyse bir böyle bir e, biri duruyor bile düz geçiyor önden. Musafaha yapılıyor. Camin içinde. Bu cumalardan sonra, bayramlar falan oluyor yani hala. Bazen vakit namazlarında da bazı yerlerde oluyor. Birbirini tanıyan cemaatler çok yapıyor bunu tabii. Tanımayan cemaatler. Arkasına bakmadan çıkıyor, gidiyor. Bu bidat mıdır yani? Sünnette var mıdır yoksa bidat mıdır? İmam Masum Hazretleri de çok önemli bir kaide tespit ediyor. Buyuruyor ki, Bir şeyin aslı sünnette varsa... Onun camide yapılmış, dışarıda yapılmış falan, bidata çevirmez. Burada ne yapılıyor? Musafaha. Musafaha sünnette var mı? Var. Hadis-i şerifler teşvik ediyor mu? Ediyor. İki kul birbirini görse, musafaha adıse günahlara ayrılmadan dökülür buyuruluyor. Daha çok hadis-i şerif var musafaha hakkında. E, madem musafaha'nın aslı sünnette var, burada bunu camide mi yapıldı, şatırvanda mı yapıldı, imam odasında mı yapıldı, buna bir daha diyemeyiz buyuruyor. Şimdi on de Hudayif Hazretleri diyor ki yine bu bidatınız hayra en yakındır. Çünkü neden? E, el kaldırmak diye bir şey İslam'da var mı? Var. Namaz dışında falan dualı yapılırken ...Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem ellerini kaldırırdı. Kaniyar er favoriye hatta yurab beyazlıp tayi sahih sünnette var. Mübarek koltuk altlarının yani beyazlığı çıkana kadar kaldırır böyle. ...hani bizim gibi böyle değil de hepten böyle Efendim. Dua dinmetmiyim mi diye az daha düşünecek, ağzını bıçak açmaz, elini açmaz. Böyle bir acayip miskin miskin dualar yapma şekillerimiz var. Efendim salihim duasında ellerini böyle köşecize hasta kaldırır. Hatta böyle yani e, bu kol altının tabi o zaman böyle şimdiki gibi atlet veya şey yok da üzerine izar şey atıyor. Efendim rida atıyorlar ya. Onu da attığı zaman böyle de yaptığın zaman koltuk altı açılır. Yani buradan görülür. Yani be, be, koltuk altlarının beyazlığı yani e, demek istiyor biraz. Efendim, kolunu o kadar kaldırıyor yani açıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. E, sünnette el kaldırmak olduğu için. E şimdi bunun minberde hutbede yapılmaz çabuk. Cemaatin değil cemaatin gibi bozar da. İmamınkini söylüyor. E, ki imamınki de imam zaten konuşma hareket yap, yapmaya serbest. Hutbeyi okuyan olduğu için zaten konuşacak. Onun için ama... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem e, yapıyor muydu? Yapmıyordu. Yapmıyorduysa yine bir bidatlık giriyor işin içine. Muğdayf Hazretleri de diyor ki yine bana bana kalsa e, işte hayır denmez bidata, sonradan çıktı bu iş ama işte yine hayra en yakınınız, en yakını bunlardır. Çünkü neden? E, yani e, ikindiden ve sabahtan sonra e, sohbet yapmak e, yani sohbet derken efendim Kıssa çok anlatılıyor yani. Ne diyeyimse menkıbe gibi türlerden. Şimdi esas ilim biliyorsunuz ayet ve hadisle sabit olur. Tefsir, hadis, fıkıh, kayıt, tasavvuf. Bazıları da çok menkıbeci olur. Bizim millette de derin fıkıh anlatsın, itikat anlatırsın, çok önemli hususları anlatırsın, sıkılırlar. Arada bir menkıbe kıssadan hisse çok bayılıyorlar yani. Bir de mesela iki üç saat vaz oluyor, çıkınca bir soruyorsun, sadece o kıssa aklına kalıyor. Geri kalan icat-ı kafalarında kalmıyor. Mahallecev eskiden de böyleydi. Şimdi daha da beter oldu Ama diyor yani burada bidatlik neresi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da mescitte oturup bir bir şey anlatmıyor muydu? Anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıyor muydu, Anlatıyordu. Burada bidatlik şurası, tahsis. Tahsis de demek? Her sabah vekinden sonra bir gün atlamaz. Atlasa sanki farzı kaçırdın. Veyahut bir günde geldi bir istetik akşamdan sonra bir şey anlatayım size. Adama düşün, yok akşamdan sonra anlatamaz. Niye anlatamam? Biz tayin yaptık. Ne oldu? Tahsis yaptık sabahından ikinden sonra. Yani. Ama şimdi ayette hadiste sünnette tahsis yok ki. illa şu saatte olursa şu namazın peşine bir insan vaaz edir, sohbet ederse olur. E efendim, öbür namazın peşine sohbet ederse caiz değil. E böyle bir şey sünnette yok. Onun için burada bidat olan kısmı el kaldırmanında hutbede bidat olan kısmı el kaldırmak sünnette var ama cuma günü hatip minberdeyken Hatibin el kaldırmasının Efendim sallallahu sünnette yok. En fazla parmağıyla işaret eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Duada elini göğe açtığın gibi parmağıyla göğe işaret eder. Yani Allah'ın hazinelerini gösteriyor. Ya Rabbi bu hazinenden kabul et diye. Çünkü dua kabul mahalli göktedir. Mevla mekanında münezzehtir. E, en fazla bu var sünnette. Bu yok sünnette. Hatip minberde o kutlu okuyanın kini kastediyor. Ama el kaldırmak normal zamanda sünnette var mı? Var. Hepten tat olmadı bu sefer. Efendim, e, sohbet yapmak bir namazın peşine cemaat hazır toplanmışken var mı sünnette var? Rasulullah bazı o vakit, bazı bu vakit, bazı beş vakit e, hadis-i şeriflerde e, sohbeti devam ettiriyordu ya. Yani. Hal böyle olunca bidatli nereden geliyor? İlla sabahla ikindi özel, has yapınca sanki başka vakit caiz değil gibi. Böyle şeyler de uygun olmuyor mesela e, Cuma namazına e, efendim. Kılmak sünnet, Kuvvetli de sünnet Veyahut efendim sabah, Cuma sabahı secde suresi birinci rekat İnsan suresi ikinci rekat okunuyor İmam okuyacak yani Bunlar kuvvetli sünnet Ya Fakat arada mesela değiştirmek lazım Fıkıhlar söylüyor Niye öyle söylüyor? Avam nas yani Sıradan insanlar ne zannedecekler? Cuma sabahı başka sureyle namaz caiz değil Veya ne zannedecekler? Sebbi okunmadığı zaman Cuma namazı olmuyor zannedecekler Hani bu ...vehme insanları düşür demek için arada farklılık oluyor. Mesela e, secde suresi okuyunca, secde hatine gelince secde ediliyor, kalkılıyor. Bu sefer insanlar her hafta olursa bu şunu zannetebilirler. Yani cuma e, efendim gününün sabah namazı üç tekat gibi. Çünkü secde ediyorsun, kalkıyorsun falan. Bu bakımdan e, İslamiyet'te yani Efendim son Sevim çok yaptığı şeyler... ...tabii sünnetli müerkede kuvvetli sünnet oluyor. Ara sıra yaptığı şeyler sünnet oluyor, normal sünnet oluyor. Sürekli yaptığı, ekseriyetle yaptığı müekket oluyor, kuvvetli oluyor. Ama hiçbir zaman bunlarda taksiz yani icap etmiyor. Ne demek taksiz icap etmiyor? Efendim işte hele tahttan başkası okusan ikinci rekatta cuma olmaz. Veya birinci rekatta secce suresi okumadığın cuma sabahı namazın geçersiz gibi bir tayin ve taksiz İslam'da yok. Onun için burada da illa her ikindi ve sabahtan sonra sohbet olacak, geri kalanda olmayacak. Bir geri kalanda olmaması bir tayin olduğundan bir götürüyor işi. Bir de bunlardan da mutlaka olacak. Ya bu sabah niye sohbet yok? Yok hoca bende rahatsız oldu veya öbürü hoca gelmedi. Veya soğuk var veya sıcak var yani bir sorun var. Yok illa olması lazım. Ya kardeşim bu sabah namazın farzı değil ki. Bu gün olmadı diye sen burada e, farz gibi buna muamele yapıyorsun. İşte o zaman da ne oluyor? Bir, bir hata çeviriyor işi. Çünkü sünnette aslı var ama tayini yok. Tayin yapınca, taksız yapınca anladım. Yine de Hurtay Fazitleri diyor ki yani yine bana sorarsanız hayra en yakını bu olmuş. Çünkü neden? Camide sohbet yapmak, en enniyatinde elini kaldırmak dua derken katip tabii konuşabildiği için. Ama veleş diyor asla ben olmadım. Bin mücibi küm. bir mücibi küm. Size icabet edecek ilah şeyin hiçbir hususta minuma. Bu ikisinin hiçbirisinde de fetva vermem ha. Benden sakın bunda fetva istemeyin. Yani vali, o zaman işte en büyük alimine neyse, insanlarda etkili olan kimse tabii, ona konuyu bildiriyor ki, bak biz böyle iki tane uykulama başlattık. Uykulama başlattık. Daha güzel, cemalenin azse güzel bir Tercümesi oluyor, uygulama başlattık. Bütün insanları buna uyduruyoruz. Bir Cuma'da imam ellerini açıyor işte. Efendim. Bir de her sabahdakinden sonra böyle bir sohbet tertip ettik, yani milleti de meşgul etmek falan. Sen bunlara itiraz etme veya fetva ver. O da diyor ki, ya öbür bidatlere göre yine bunlar en şeylisi, en hafif, en insaflısı ama ben yine de böyle bir şeylere diyor, e, ''Fetva verip de sizin bu işleriniz meşru edemem.'' diyor. Niye? Kale dedi ki yani halife ve vali neyse. Lime? Dedi. E, ''Niye böyle yapıyorsun ya?'' Dedi. Kale dedi cevap verdi. Budaif Hazretleri. Diyenler Nebi sallallahu teala aleyhi sellem. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi sellem Kale buyurdu hadi bu hadisten sebep buraya kadar anladık. Mahteze kavm bir topluluk icat etmez bir aten. Dinde bir reform, bir yenilik illa böyle bir şey çıkarırlarsa yani efendim sallallah sema ellerini kaldırmadı hutbede daha. Kaldırdın. Efendim sallam zamanda her sabah ve ikindi yani otomata bağlanmış şekilde tayinli bir şekilde böyle bir camide sohbet yoktu yani. Her sabah ikindi. Ee, e, bu sefer ne oldu? Yenilik çıkartıyorsun. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bir yenilik çıkarırsa. Ama yenilik derken dinde ha. Arabanın yeni modele çıktı alınmaz, telefonun yeni modeli çıktı konuşulmaz demiyoruz. Teknolojiye uyulabilir, yeniliklerden faydalanılabilir. Helal dairesinde kalmak şartıyla tabii. Bu dinde bidat yani. Şimdi sohbet işi caminin içinde olan bir şey dinle alakalı. Minber'de cuma günü hutbe okuyan hatibin vaziyeti e, dinle alakalı yani ibadetin içinde oluyor bu şimdi. Onun için böyle bir yenilik çıkarırsalar illa eee mutlaka kaldırılır veya rafa Allah kaldırır o da olabilir. Eee kaldırılır mislüha o bidat giren bidat kadarı mine sünnet sünnetten kaldırılır. Yani bir sünnet kalmış olur. Neden? E şimdi mesela eee bir İbn Mervan efendim Minberde ellerini kaldırmış dua der vaziyette. Görüldüğü zaman Rumara İbn-i Ru, Hazretleri e, Yani Imara da olabilir de Sahabeden bu zat. Ne dedi? Allah bu iki eli kötü etsin. Bu duaya kalkmış el. Ama dedi ki Allah bu iki eli e, e, takvi etsin, çirkin etsin. Niye? Ne kadar aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma yeziduen yekule bi'ye diyakaca. Böyle parmağını işaret etti. Şahadet parmağı, parmağı, Ve vallahi ben Resulullah'ı gördüm dedi hutbe okurken. Ancak parmağıyla şu işareti yapıyor. Teşehhütte biz eşhedü en la ilahe kaldırıyoruz ya. Öyle parmağını göğe semaya yani duada değil de parmağıyla ancak. Bundan fazla yaptığını görmedim. Bu niye böyle işler çıkarıyorsunuz? demiş. Onun için şimdi parmakla göğe işaret sünnette var. Sen iki elini kaldırıyorsun. Ne oldu? Yani mutlaka o kadar bir sünnet kaldırılıyor. Çünkü neden? ikisini aynı anda yapamaz Demek ki bunu yaptınsa sünneti kaldırdın da bunu yaptın. Efe <gülüyor> temessükün bir sünnetin elbette sünnete sarılmak hayru min bid'atin bir bid'at dinde yeni bir şey vaziyet çıkartmaktan daha hayırlıdır. Hiç dahası da mı var yani? Hiç yok. Onda sonra hiç hayır yok bid'atte. Onun için ben sizin efendim eee e, bidat fetva vereme. Onun için şimdi hazretleri burada şehadet diyor ki velev gelen bir tat hasare olsa. Hazreti Ömer Efendimiz teravih namazı için nimetil bidat vazii. Bu ne güzel bir tat buyurdu. Buhari'de de var ama o lügat manası. istilah manası da bidat değil. Lügat manası nedir? Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan boyunca devam etmedi. Evinde devam etti teraveh. üç kere kıldırdı. Farz olur endişesiyle. Çok güzel bir cemaat oldu, huzur oldu. Farz olur endişesiyle. Sallallahu aleyhi ve sellem üç kereye çıkmıştır. Efendimiz üç kere değil, bir kere bile çıksa zaten o sünnet oldu bir defa. Bitti, ona daha bidat denmez. Hz. Ömer niye bunu bidat dedi? O şu demek yani, bütün Ramazan kılınması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bek Sıddık Efendimiz de mürtetlerle harplerle uğraştığı için o da bu işlere çok ilgilenemedi. Zaten iki senelik bir e, hilafeti var, çok kısa. O da hep savaşlarla geçti. Hazreti Ömer Efendimiz'in uzun halifelik yapınca bu işlere vakit buldu ve sistemleştirdi. Ama neye dayanarak? Sünnete dayanarak. Efendimiz sallallahu kıldırdı ya, kıldırdığı için e, o sünnette zaten var. Onun bir gece kıldırmasıyla, 30 gece kıldırması fark etmez. Bidata çevirmez işi. Demin ne dedi ki? Masum Hazretleri'nin anlattım size. Aslı sünnette ise şekli bidata çevirmez. Şimdi onun için teravih cemaatle kılınmaz sünnette var olduğu için tamam onu sürekli hale getirdi. E, ama e, şimdi bidat-ı hasene yoktur dediğimiz hangi bidat-ı haseneliğini nefy ediyoruz? İstilah bidatini. İstilah bid'atı ne demek? Yani sünnetten bir şey kaldıran demek. Mesela İmam-ı Rafî' azetleri buna misal verirken ne buyuruyor? ...buyuruyor ki kefende erkek için mesnun olan üç kattır. Erkek ölmüş erkek. Kadın da dört kattır. Şimdi diyor buyuruyor çıkartmışlar erkeğin başına sarık sarıyorlar. Yani güya çok takvalıktan efendim kinaye gibi bir şey. ya sarıkta ne var? E sarık sünnet değil mi yani? Namazda sünnet ama ölünün başına sarmak sünnet değil. E şimdi ben buna itiraz ettim buyuruyor. Dediler ki bu bidat-ı hasenedir, güzel bidat. Ya diyor bu fakir diyor bir ı hasenelik, güzellik, hüsün görmüyorum. Karanlıktan başka bir şey görmüyorum. bidat nur olur mu diyor. Mutlaka bu hadisi okuyor. Mutlaka bir misli sünnetten kaldırılıyor. Şimdi orada İmam Rabah Hazretleri buyuruyor ki bazı hocalar da buna fetva vermişler. Bidat-ı hasene, güzel bidat. Ne var ya ölünün kafasına sarık sarsak demişler. Ama olmaz ki diyor. Neden? Kefen kaç kat olacaktı? Üç kat. Sarığı ekledim oraya sarık. Biliyorsunuz yani insanın bir kat kefenden fazla bazı kere başımızda yedi metre, on metre sarık oluyor. E sen şimdi bu sarık nedir? Bir septir. Elbise, elbise giysidir yani dolanıyorsun ona. sen çek, çıkarsan dolanırsın. E o zaman sen ne yaptın? Üç, erkeklerdeki üç sünnetini bozdun. Bir de onu ekledin, bir katta o var yani elbise olarak. Bak diyor sünneti kaldırdı. Ya sarık sarmak sünnet değil mi? Ya kardeşim sarık sarmak ölüye sünnet değil. E, diriye sünnet. E, sen şimdi ne yaptın? Sünneti bozdun. Niye bozayım? Ne alakası var? E ne alakası var diyor. Kefendi sünnet üç kat. Sen ne yaptın? Sarığı sarınca ettin dört kat diyor. Bunu anlamayacak ne var buyuruyor? Mektubat anladınız mı? Onun için Huzayif Hazretleri İmam Rabbani kafasından konuşuyor ki bu işler. Hep böyle Hazreti Şerif ve rivayetlerden bu konuları... E, Kadde sallallahu aleyhi o meydana çıkarıyor. Yani onun için bidatta hasenelik aramayın. Efendim. Yine rava rivat etti anhu. Aynı zattan. Yani hudayf olacak yine. Radıyallahu anh tal Kim et tabaraniyu. Efendim tabarani rivat etti. Başka bir adiş şerifinde. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta buyurdu ne buyurdu mamin ümmetin hiçbir ümmet yoktur ki yani geçmiş ümmetlerde de aynı icat etti yenilik çıkarttı bade nebiya peygamberinin vefatından sonra diniha, o ümmetin dinini Allah'ın o ümmete peygamber vasısıyla gönderdiği dinine ne yaptı efendim bir şey dini içerisine bir şey çıkarttı eğer böyle bir şey yaptılarsa illa mutlaka edaat, o ümmet kaybetmiş demektir. Misliha o giren bid'at kadarını nereden minet sünnet? Sünnetten o kadarını mutlaka zayi etmişlerdir. Ya sünnetin yerine o bid'atı koymuşlardır. Sünneti tamamen terk etmişlerdir. O zaman gözle görülür şekilde sünnet ortadan kalkmıştır. Ya da sünnetin yerini değiştirmişlerdir. Efendim e, sünnetin e, çünkü ...sünneti hepten terk etmiyor gibi görüşse de, sünnetin yerini e, bozarsa, yerini değiştirirse, bu da ne olur? Efendim, e, Bir ate müncer olur. Bunlar tabii... ...mesela yerini değiştirmeye bir misal vereyim. İmam-ı Rabbân Hazretleri buyuruyor ki, sarığın ucunu, hazbe deniyor ona, iki omuzun, beynel el iki omuzun tam ortasından, sarkıtmak sünnet. Biz sarkıtmıyoruz. Sarkıtmamakta da sünnet var. Çünkü Ali Kuşçu'nun risalesinde e, el e, yani imame ile ilgili risalesinde e, buyuruyor ki yani orada o muhaddistir tabi Manehu sallallahu aleyhi ve sellem Efendim sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sarkıtmamıştır. Sarkıtmadığı da var. Biz sarkıtmadığını alıyoruz. Çünkü iki tarafa iki şekil sünnet olursa ikisini de amel edebiliriz. Sarık e, namazda mutlaka sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç sarıksız namaz kılmamış. Bu kesin. Ama devamlı da sarıkla durmamış. Takke ile de durduğu var. Başa açık durduğu yok. Başa açık durduğu yok ama sırf takke taktığı da var. Fakat namazda hiç takke ile namaz kılmamış. Yani sırf takke ile ha. Şimdi başı açık kılanların hiç ihtiraptan mahalli yok. Sırf takke ile e, namaz kılmamış. Hep sarıkla namaz kılmış. Takkenin üzerine sarık dolanmış. Ama namazın dışında yatarken, otururken, yemek yerken sıf takkeyle durduğu da var. Sarık da sardığı zaman bazen sarkıtmış bazen sarkıtmamış. Belki ekseriyetle sarkıttığı ekseriyet olabilir. Ama şu anda biz e, hafiflikte bakımından e, sarkıtmama sünnetini izra ediyoruz. Şimdi burada İmam Vazetleri Hazretleri diyor ki Bazıları e, sarığın sarkan tarafını soldan sarkıtmayı e, güzel bid'at saymışlar. bir ı hasene saymışlar. Şimdi halbuki buyuruyor her bid'at mutlaka bir sünnet kaldırır. Bu hadis-i şerifler demin okuyoruz ya şimdi işte o hadis. Her bid'at sünnet kaldırır. Ya ne alakası var sünnet kaldırır? Sarığın arkasından uzatmak sünnette yok mu? Var. Var ama imanabaz Bak işte bak yerini değiştir Sünneti kaldırmıyor yerini değiştiriyor. Şimdi bunun misali de bu. Ne gibi? Öbüründe kefende üç sünnet bu sarık sarıyor etti dört. Dördüncü kat kumaş. Çünkü sarık da bir kumaş. Oradan sünneti bozdu. Bu sarığın ucunu sarkıtmak. E sünnet ucunu sarkıtmak. Bu sünneti kaldırmadı ki. Ya kaldırmadı ama iki omuzun arasından sarkıtmak sünneti Yerini bozdu. Ne yaptı? Soldan sarkıtmaya böyle bu taraftan doğru uzatmaya. Sünnet diyemezsin ki. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç soldan sarkıtma Sağdan da sarkıtma Minbabeyn el-Ketifeyni iki omuzun arasından sarkıtırdı sarkıttığı zaman. E sen ne yaptın? Sola veya sağ e, kuyruğunu vermek suretiyle yerini bozdun. Onun için ne buyuruyor? Hangi ümmet peygamberinden sonra ...dininde bir yenilik icat ederse mutlaka bir misli sünneti zayi etmişlerdir. İşte bu zayetmek etmek iki türlü olur. Ya as, hepten sünnet kalkar ortadan ya da sünnet durur ama şekli bozulur, yeri bozulur. Yeri bozulduğu zaman yine bidata gitti. Fakat bunlar tabii ki amel bidatlarıdır, itikadi bidatlara girmez. Çünkü el sünnet dışı fırkalarınki itikat bidatı zaten o itikat bidatının hiç bir çaresi yok. Onu da şimdi anlatacağız. Ve i olundu hadis-i şerifte. Anebi Muhammed'e radıyallahu Teala. İman Abdullah Hazretleriyle yeri gelmişken mesela dille niyeti de vid'ata sokuyor. Fıkıhçılardan bazıları bile buna daha hasene güzel bid'at demişler. Ama diyor ben diyor bu bid'atı diğer bid'atlardan da tehlikeli görüyorum. Neden? öbürleri sünneti kaldırıyor. Bu farzı kaldırıyor. Niye farzı kaldırıyor? Çünkü diyor adam Aklı başında değilken geliyor namaza duruyor dilini alıştırmış otomatiğe bağlamış öğlen namazın niyet duruyor halbuki ikindi. Dil alışkanlığıyla o arada aklı başında kalpten niyet etseydi neredeyim ne namazı kılıyorum diyecekti. Kalpten niyet etmeyi mecbur olduğunu bilmeyince dile de alışınca dil onu bazı kere bir de bakıyorsun adam öğlen ikindi akşam saydığı da var 3-4 tane. <gülüyor> Çünkü bulana kadar da düz gidiyor bazısı da öğlen deyip duruyor halbuki ikindi. Çünkü neden niyetim mahalli kalptir. İmam-ı Razavi buyuruyor ki halu efendim, kainatın efendisi olsun, sahabe olsun, e, tabiin olsun onlardan hiçbirinden namaza başlarken niyet ettim ya Rabbi Rıza-i yani Arapça veya Türkçe sesli niyet yaptıkları nakledilmemiştir. Bir kitapta yoktur diyor. Ya belki kıyam. Hemen mesela oturuyorlar, sünnet kılmışlar veya zikre diyorlar kalkıyorlar şey namaza. Kalkar kalkmaz Allahuekber. Şiri bizim millet. Yani bazı evhamdılar var. İmam Fatiha'yı bitirene kadar adam daha zor söylemekten ni niyeti efendim diliyle söyleyeceğim diye böyle uzatıp duruyor. Halbuki sahabe ekrem oturuyorlardı. Birden kalkıp Allahu ekber duruyorlar. Çünkü neden? E zaten niyet belli, vakit belli. Niyetin yeri de kalptir. Kalplerinde bu niyet Mevcut olduğu için dilelüzüm görmüyorlar. E peki buna sen nasıl içine güzel bir tat diyeceksin? Adam bir de diyor, e, diliyle demeyi alıştırıp da kalbinden geçirmeden, kalbini tam hangi namazdayım diye bağlamadan, düşünmeden diliyle niyet ettiyse o zaman farza gitti, namazda gitti. Çünkü neden? Bütün alimler ittifak etmişler ki kalpte niyet olmadan niyet geçerli değil. E kalpte niyet olmadan geçerli diye de ittifak var. Dilde Söylemeyi bazıları Hasen'e görmüş. Bazıları. İzmir i̇şte Anadolu Hazretleri diyor ki, benim gördüğüm tehlike bu farzı da kaldırır. Neden? Adam dil alışkanlığına bağlanır. Kalbinde ne niyet olmadan, hangi namaz düşünmeden pat durur. Ha bu sefer niyet olmamış olur. Çünkü kalpten geçmediğince hiç kimseye göre niyet olmuyor. Hiçbir alime göre. Onun için bir at çıkarırsa bir ümmet mutlaka o kadar bir sünneti zayi etmişler demektir. Ra bi'i Ebu Umame radıyallahu anhu Ebu Maza Ebu Umame Hazretlerinden rivayet olunan Firavun şöyle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve bu da acayip hadise. Ma tahta zillis sema göğün gölgesinin altında yoktur. Min ilahin hiçbir ilah yürbedü tapılan yani mabut bir gayri hak tabi. Azam daha büyük indallah Allah katında şimdi Allah'a ortak koşulduğu üçün. Allah katında yani e, en kızdığı, buğz ettiği kendisine ortak koşulanlar içerisinde. Şimdi maymunu ortak eden var, domuzu ortak eden var. Yani domuza tapan var, maymuna tapan var, ineğe tapan var, fareye tapan var. allah Teala buğz ediyor ve gazap ediyor. min heven nefsinin isteği, müttebe'in efendim tabi olunan, yani peşine düşülen İnsanın canı ekşili ister, turşulu ister. Yani şunu demek istiyorum. Kadere inanmamak aklından geçer. Efendim işte helal haram demek aklından geçer. Harama helal demeyi düşünür. Bunlar düşünce bazında vesvese kabirinden kalsa sıkıntı yok. Ama peşine düşülen ne demek? Canı istedi diye kalktı. Onu din adına uydurdu. İslam oğlunun iman. Amentü de kader tartışmalı fazlalıktır. E bunu bir tane alim demiş mi? E dememiş. Ehl-i sünnetten yani. Dememiş. Sen nasıl bunu diyorsun? İşte canının isteğine uydu. Onun için Allah Teala en çok kendine ortak koşulup tapılanlar arasında en çok hangi batıl ilaha buz ediyor? Kendisine tabi olunan, peşine düşülen Efendim arzular, İşte bu ehl-i sünnet dışı fırkaların hevaları. Canı öyle istedi diye işte Allah ahirette görülmeyecek. Mutezile öyle söylüyor. Yok ayrıyetten Allah'ın sıfatları yok. Hepsi zatında mündemiştir. Sıfatları reddediyor. Ondan sonra falan. Böyle işler. Şimdi daha çok zaten hadisleri redd, inkar. Ondan sonra sayı hadisleri inkar, Kıyamet lahmetlerini inkar, aklının almadığı her şeyi inkar. Bunlar hep neyle oluyor? Adam delil getiremiyor ki. Ayetten, hadisten, sahabeden, seleften bir tane kaynak söyleyemiyor ki. Ya ne yapıyor? Benim aklımı almıyor, işte canım istemiyor falan. E sen desene ki Allah'ın dini hususunda keyfine uydun. Onun için Allah Teala en çok senin hevana, senin o Kur'an'a, sünnete muhalif düşüncelerine ve o düşünceye vesveselere, evhamdülhara dayanarak Allah adına hüküm vermene kızıyor. Çünkü ne yapmış oluyorsun? Sen de o nefsini arzusunu tapmış oluyorsun. Çünkü onun dediğini yapmış oluyorsun. Mevla sana buyuruyor bu haramdır. Sen diyorsun ki aklı vermedi. Satranç için böyle ettiler. Tavla için böyle ediyorlar. Efendim bu oyunlar niye haram olsun? Kime ne zararı var? Kumar değilse. Yahu kime ne zararı var, ne karı var, varlar? Bahsetmiyoruz ki. İşte Hz. Ali Efendi sözünü okudum dün bir kitabın başında. Altun, yani altınla yazılacak değerde bir söz. Aklın inma aklın li la li idrakul Allah bize akıl verdiyse nasıl kulluk yapacağımızı anlayıp yapalım diye verdi. Yoksa Allah bize aklı benim hükümlerimin hikmetlerini, sırlarını araştırın da bana muhalefet edin diye akıl vermedik. Sen rububiyetin yani Allah'ın celal ve celali içki niye yasaklamış, kumarı niye yasaklamış, zina niye yasaklamış veya süt kız, süt kardeşi niye yasaklı Süt kız, ananın emzirdiği kızla evlenemiyorsun, yabancı kızla, süt emzirdiyse. E niye bu arama oluyor bunun, ne alakası var? Bak şimdi ne alakası var, aklın, mantığını anlayacağı bir şey değil, üç, bir damla, bir damla süt düşmüş ağzına ya, bu benim. Anam değil, babam değil yani, akrabam değil yani. Yabancıya bir, bir damla süt düşse, işte satrancı anlamamakla bunu anlamamanın farkı yok. O zaman da kızla da evlenmeye kalktı işte. Allah diyor inanıyorum ama diyor dayımı seviyorum diyor. Ne karışıyor benim işime diyor. Şimdi dayısıyla evlenmeyi Allah kıza niye haram etti? Bir kıza. E sen bunun hikmetini araştırıp taraştırıp çözesin diye Allah sana akıl vermedi ki. Ya bu senin dayın mı? Dayın. Bununla evlenmeni Allah haram etti. Bunu anlayıp bu haramdan sakınman için akıl verdi. Veyahut da bu sütü, e, annenin sütü bunun ağzına düşünce Hanefi mezhebinde bir yudum, bir damla da oluyor. Şafii'de beş kere emmek şartı oluyor da. Peki... Sen bu sütten, bu araştıracaksın, edeceksin köyden, kentten, bilenden, şahitten. bu Benim annem buna süt emzirmiş mi yani? Biz evlenmek durumuna geleceğiz ama. Ha, öğrendin ki dediler ki tamam buna süt emzirmiş. Konu kapanmıştır. Ne oldu? Süt kardeşin oldu? Evlenmek haram oldu. E şimdi sen bunda, efendim Allah bana akıl verdi. Ben bunda bir şey anlamıyorum. Ne anlamıyorsun? Niye bu bana haram oluyor ya bir damla sütten? E senin aklın işte bunu anlamak için... Allah'ın hükümlerinin hikmetlerini çözmek için verilmedi ki sana ya Hz. Ali Efendimiz'in beyanı ve çile, akıl sana kulluk vazife, ubudiyet vazifelerini idrak için verildi. Yoksa rububiyet sırlarını çözesin diye verilmedi ki. O zaman helal aramı oturun efendim meclisi toplayın maddeleri şimdi geçip geçmediği gibi hemen bu helal mı olsun bu aram mı olsun e Allah'ın dini adına helal haram demeye kimin yetkisi var? Ancak Allah'ın ve Resulü'nü sallallahu aleyhi ve Resulü de buyurduysa bu oyunlar haramdır. Bitti. Kumarsa demiyorum. Kumarsa zaten haram. Kumarsa efendim e, en ufak bir oyun e, kura çekmek bile haram. Halbuki kura çekmek aslında sünnet. Ama sen kumar için yapılan her şey haram. Onu konuşmuyorum ben. Ama Kumar olmasa da bunu haram edilen bu kadar rahat hadis ve delil var iken sen e, nasıl dersin ki efendim benim bunu aklım ermiyor? İşte aynı. O zaman bunu da aklım ermiyor. Ben efendim dertleniyorum ki derdim, moralim çok bozuluyor. İki esrar çekeceğim. afyon çekeceğim. Kafam mutlu olacak, kıyak olacak. Oh! Ben de derdimi unutacağım. Ya Allah bunu niye karışıyor ya benim kafayı bulmama niye engel oluyor falan? Hani bunda bir zarar yok ki ben cam çerçeve kırmıyorum. Kimseye de zarar vermiyorum. Dozunu da ayarlıyorum. Öyle ya. Herkes de mesela fazla sarhoş olup da milletin başına yıkılacak kadar sarhoş olmuyor ama. bazı diyor ki ben dengeyi kuruyorum. Bir bardak, iki bardak, iki tek atıyorum. E işte. O zaman yaşar nuru ne dedi? On bardağı kadar serbest dedi. E şimdi <gülüyor> e, dolayısıyla neden sarhoş olma? Aa, adamın biri yarım bardakta sarhoş olur öbürü bir şişede sarhoş olmazmış falan. Sarhoş olmadıktan sonra e, takılabildiğin kadar iç ya böyle akılla mantıkla din olmaz o zaman ne diyor e, ben de diyor dama oynuyorum onu oynuyorum iddia oynuyorum şunu oynuyorum, bunu oynuyorum kime ne zararım var diyor alan razı veren razı zaten oraya para yatıranlar hepsi de biliyor ki kaybedersen paran başkasına gidecek niye arama olsun bu diyor adamın bilgisi dahilinde bu paralar bana geliyor diyor yani o zaman kumarda da bir sorun olmaması lazım karşı tarafta razı ya yani atla sordun mu bunların haramiyetini birçoğunu çözemez ki onun için bize verilen haklı kulluk vazifelerimizi öğrenip amel etmeye kullanalım. Yoksa Allah'ın işine karışmak kullanmayalım. Ne haddine nedir Yani insan Allah Teala buyurur ki bana ortak koşupta da çok taptıkları var. Maymunundan, farezine, ineğinden, putundan, kaçından dolu şirk malzemesi var. Ama ben bunların içinde en çok hangisine kızıyorum? Bir insanın nefsinin arzusuna uyarak din namına helal haram hususunda ve itikadi konularda kadere inanmamak alın yazısı yok demek ki başa nefsinin keyfine uymasından çok hiçbir şeye hiçbir bana ortak edilen hiçbir şeye kızmıyorum. En çok bana ortak edilen nefsin arzusuna kızıyorum. Çünkü Hacim hocam diyen düştü bu belaya ya yorum yapıyor din adına delisiz kaynaksız ya. İşte bir at. Ah, bir i̇şte sonra oradan itikata kadar da gidecek tabii ki. Gidiyor zaten. Baksana helal olan bir itikadi konudur. Yani işte, amelden başlıyor, itikata da bulaşıyor. Yani bu işin freni patlamış araba gibi nerede duracağını bilemez. Ve annenesin Allahu Teala an Wan Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti Enes üzerinden rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte kâle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şeriftir. Tamamı intizar-u namazı Namazdan sonra öbür namazı bekleme bahsi var ileride gelecek. Uzun hadisin tamamı orada gelecek. Bezzar ve beygî gibi sağlam kaynaklar rivayet ediyorlar bu hadis-i şerifi. Ama burada bir kısmını almış. Yani konuyla ilgili sünneti terk edip bir data uymanın zemme hakkında buyurur ki ve insanın ocağını batıracak, helak edecek şeyler nelerdir? Feşuhhum muta'un. İtaat edilen kendisine uyulan bir cimrilik. Yani herkesin içinde şunu verme fakir olursun, bir daha bunu bulamazsın falan şeklinde bir cimrilik duygusu hepimizde vardır. Yani beşeriz, nefis taşıyoruz. Yani her şeyini seve seve ver. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir cömertlik herhalde yapacak halimiz yok. Ama diyor eğer senin içinde hırs ve tama ve cimrilik var da sen onu dinlemiyorsan, o içinden vesvese gibi geliyor da geçiyorsa veya verirken bir şey de acıyorsa, için acıyorsa yani, olsun için acısa da verdin mi? Verebildin mi? Verdin. Demek ki şerrinden kurtuldun. Çünkü neden? O cimriliğe teşvik eden nefsin kuyuna ne yapmadın? İtaat etmedin, anladın mı? Yani mesele burada farklı boyutta. Eğer bir cimrilik huyun içinde var da sen onu itaat etmiyorsan daha çok sevap alıyorsun. Neden? E daha zor geliyor, cömert adama zor gelmiyor, vermek sana zor geliyor. <gülüyor> Amellerin en üstünü en zor olanıdır. Bir hacı efendi bana dedi ya sekatımı tam hesap ediyorum her sene kuruşu kuruşla veriyorum ama etimden ayağımdan et kesmek gibi geliyor, çok acıyor dedi. Dedim ki senin sevabın daha fazla. Öbürleri alışmış artık bol bol veriyorlar. Seninki canla açıyor parayı verirken demek ki senin sevabın daha fazla. Zorla hayır hayırdır. Çünkü neden cimrilik huyun varsa da dinlemiyorsun onu da. Zorla veriyorsun. Zorlanarak yani veriyorsun. Evet bu eğer sen bu cimrilik huyuna itaat edip de zekat verme, sadaka verme, fitre verme, işte muhtaca verme falan o zaman bu seni bu cimrilik helak eder. Şu adet kelimeden burada mayıoka şıhha nefsî faulak yomul müflip. Kimler nefislerinin tama ve cimrilik huyundan, sıkı tutumundan korunursa ancak onlar felah bulurlar. Eğer o huys varsa ondan kurtuluş yok. Allah cümlemizi cümle, muhafaza etsin. İki ve hem bu hadis şerif dört maddedir. Dört maddenin her biri üç maddedir. Mühlikat, derecat kefaret ya da üç maddeden en az üçünü buldum da dereceler var kefaretler var efendim, bir de helak edici şeyler var her birinin altında da üç tane başlık var her birinin altında üç tane başlık var şimdi helak edicilerin üç tanesinin birisi kendisine uyulan cimrilik ikincisi kendisine uyulan efendim ve hemen müttebaun İstek ve arzu, nefsin keyfi. Nefis canın istiyor ki efendim niye alın yazısı olacakmış da Allah yazmış da ben şimdi onu yaşayacakmışım da Allah beni firi bırakmış, özgür takılıyorum işte falan filan. Böyle bir şey çıkart, Kaderi inkar. ya Bu içinden vesvese gibi geçse bir şey demem. Ama ne zaman diline e çıktı ve kaleme, kitaba döküldü. İşte sen ne yaptın? Nefsine vasıtta. Bu seni helak eder. Nefsine vasne demek ayette var mı böyle bir görüş? Yok. Hadis-i şerifte var mı böyle bir görüş? Yok. Peki hatta hadiste olmayan bir şeyi nasıl uydurdun? E keyfime uydum. Canım öyle istiyor. Mantığım böyle çalışıyor. Aklıma böyle geldi. İşte sen ona uyduğun için helak olacaksın. Üçüncü seviye <gülüyor> yani cabul mer'i nefsi. Kişinin kendini beğenmesi, yani amellerini beğenmesi, ancak kendi görüşünü efendim seçmesi Başkasının istişaresine müracaat etmemesi, efendim yani bir insan açıkça doğru yapsa da, başkalarının görüşleri zahiren, alenen hata olsa da yine de bir açık kapı bırakaraktan siz ne diyorsunuz falan bir sorar. Yine bildiğini yapar, doğru bildiğini yapar ama hiç sormamal lüzum yok. Ne acet, adamın ne diyeceğini, ne, efendim lüzum yok. Ne derse desin benim bildiğim doğru. E bu da insanı helak eder. Allah muhafaza. Ondan sonra din adına bu maruf mudur, bu münker midir? Bu neye göre meşrudur? Bu neye göre gayrı meşrudur? Bu neye göre helaldir? Bu neye göre haramdır? Hiçbir ayet, hadis ve delille dayanmadan bana göre böyle. Ben böyle düşünüyorum. Mevs'in nevasına efendim tabi olarak konuşması bu da insanı helak eder. Rabbim cümlemizi helak edici belalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Ee, böylece ad şerifler, rivayetler devam edeceğiz inşallah. Pazartesi akşamları sohbetimiz. Şimdi e, bugün hanım kardeşlerimizden, Efendi Hazretimizin de kendisine değer verdiği, manevi işaretle kitap gönderdiği, Adalet Göltaş e, Hoca hanım Efendi kardeşimiz vefat etti. Ee, Rabbim gharık rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Derecesini âli yarab ya Rabbü günahlı hâ. Hasenâta ya Rab, sen Fazl-ı Kerim'de eyle kabrine. Ya Rabbi, Münkernekir'i gönderdiğinde Hasan surette risale büyüklerin, dostlarının hürmetine, sevdikleri alimlerin, velilerin hürmetine Ya Rabbi, hesaplarına asan eyle, muhasebe edin. Kolay eyle, Ya Rabbel Alemin. Adalet hanımefendi kardeşimizin de ruhu için buyurun. Eşhedü en La İlahe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdihu ve Resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhacim ve nefse adedemavşehu Allah Allah Allah Ya Rabbi hediyelerimizi vaslı ile kabir nur ile ilk gecesinde istirahatini müzdade ile bundan sonraki günlerini geçirin daha kolay ile ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin biz de rahmet ile kabirlerin nur ile derecelerini ali ile İnşallah çarşamba günü e, saat sekiz buçukta Mektubat-ı Şerife dersinde buluşuruz. El-i itikadı ile alakalı e, birçok konuları konuşuruz. İnsanları da haberdar ederiz, uyarırız, duyururuz. Hayra anahtar oluruz, şerlere kilit oluruz. Doğruları konuşmakta, yaymakta vesile oluruz. Allah'ım da kullana için bize acır. Lütfuyla merhamet buyurur. o sallallahu aleyhi ve sellem ve ve sallallahu aleyhi ve sellem. الشيفان كثير والحمد لله رب العالمين امين عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صل عليك اللهم غيث هما فوق السهول وبالجبال